Geniş ilmi olanlar ile müminler hem sana indirilen Kur'an'a hem de senden önce indirilen kitaplara iman ederler. On namaz kılanlar, zekat verenler, Allah'a ve ahirete hakkıyla iman edenler var ya, işte onlara yarın büyük mükafat vereceğiz.